Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Din yönünden temiz sayılan şeyler Aslen bütün yeryüzü, bütün madenler, bütün sular, bütün otlar, ağaçlar, çiçekler ve meyveler, domuzdan başka hayvanların üzerlerinde pislik olmamak şartı ile bedenlerinin dışı temizdir. Bunların dokunması ile elbiseler pis olmaz. Domuzun sadece kılları,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 Boğazlanıp kanlara akıtılan bütün hayvanların deli, ciğer, yürek, dalak ve damarları ile etleri arasında kalıp akmayan kanları temizdir. Su boğazlamanın din usulüne göre yapılmış olması bu boğazlamanın din usulüne göre yapılmış olması görüşü daha kuvvetlidir. Bit, pire ve tahta kurusu kanları da böylece pis değildir. Su içinde yaşayan hayvanlardan Suda ölen balıklar ve diğer hayvanlar temizdir. Bununla beraber bu deniz hayvanlarından bir kısmının yenilmesi haramdır. 8. Kitaba Bakılsın Domuzdan başka olan hayvanların boynuz, tırnak, kemik, kıl ve tüyleri gibi içlerine kan girmeyen organları ve tabaklanan derileri hayvanların ölümleriyle pis olmaz. Sahip olan görüşe göre sinirleri temiz değildir. Çünkü bunlarda acı duyacak kadar bir canlılık bulunmuştur. Mis kedisi temizdir, yenmesi de helaldir. Miskin göbeği de temizdir. Zibat denilen yağ da temizdir. Henüz ot yememiş süt kuzularının kursakları temizdir. Bunlar ister boğazlansın, ister boğazlanmasınlar, bunlardan peynir mayası yapılabilir. Tavuğun ölümünden sonra çıkan yumurta temizdir, yenilebilir. Ölmüş bir koyunun memesinden çıkan süt de temizdir. Bu süt İmam-ı Azam'a göre içilebilir. İki imama yani Ebu Yusuf ve Ebu Muhammed'e göre süt temiz ise, süt temiz ise de memenin piş olmasından dolayı içilmez. Kokmuş et, ekşimiş yemek, acılaşmış yağ, kokup kurtlanmış et veya peynir bu durumda temizliğini kaybetmiş olmaz. Fakat bunların zararlı olmaları itibariyle yenmeleri de uygun olmaz. Ev kedilerinin sidiği, dokunduğu kapları ve içine düştüğü suyu pisleştirir. Bir zaruret olduğu için elbiseleri dokunması ile elbise pis sayılmaz. Yine farelerin de sidiği, suları temizlikten çıkarır. Ancak yenecek ve içilecek şeylere az miktarda dokunan fare sidikleri ve tersleri, yiyecek ve içeceklerde tadları belirmeyince bağışlanmıştır. Çünkü bunlardan korunmak zordur. Diğer bir görüşe göre, hem kedinin,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 Necaset yıkantısı da pistir. Temizlenmesi 3 kez yıkamakla olan şeylerin 4. kez yıkantısı temiz olur. Pis yerler üzerinden esip gelen bir rüzgarın dokunduğu elbise ve kumaşlar pis olmaz. Ancak elbise ve kumaşlarda pislik eseri görülürse o zaman pislenmiş saydırlar. Ancak sıkılmak suretiyle damlayabilecek kadar ıslak olan bir bohçaya temiz elbiseler sarılır da bu elbiselerde pislik eseri görülmezse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 Keçi ve koyun benzeri hayvanların memesine yapışmış olan pisliklerin sağlan süt içine düşmesiyle süt pis olur. Fakat süt sağlarken sütün içine kuru olarak düşen bir iki parça pislik henüz dağılmadan hemen çıkarılıp atılırsa ve sütte de bir iz bırakmazsa o süt temizdir. Bu miktar bağışlanmıştır. Çünkü bundan korunmak güçtür. Din yönünden temiz sayılmayan şeyler. Maddeleri bakımından dinde temiz sayılmayan şeyler namaza engel olan miktarları bakımından İki kısma ayrılır. Ağır pislik ve hafif pislik olarak. Ağır pislikler. 1- İnsanların sidikleri, tersleri, menileri, idrardan sonra gelen vedileri ve şehevi bir istekten sonra gelen mezileri, ağız dolusu kusuntuları, organlardan çıkıp akan kanları ve bedenlerinden kesilip düşen et ve deri parçaları, kadınlara ait adet ve loğusalık kanları ile,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 Kaz ve ördeklerin tersleri. 4. Laşeler yani ölü hayvanlar. Karada yaşayan ve boğazlanmaksızın ölen yahut din kurallarına uyulmaksızın kesilen kanlı hayvanlar. Ve bunların tabaklanmamış derileri. İşte bu gibi hayvanlara meyte yani laşe denilir. Kaz ve ördek ölüleri de böyledir. Malikilere göre ölü hayvanların eti pis olduğu gibi derisi, kemiği, sinirleri de temiz değildir. Kılları ve yünleri ise temizdir. Şafilere göre ise, ölü hayvanların tüylerine ve kıllarına, tırnaklarına varıncaya kadar bütün cüzleri pistir. Çünkü bu cüzlerin hepsine canlılığın geçişi vardır. 5. Şarap, ittifakla ve diğer sarhoşluk veren ilişkiler çoğunluk görüşüyle pistir. Çünkü bunların hepsi akla ve sağlığa zararlıdır. Hepsi dinde yasak şeylerdir. Bunlardan kaçınmak, dinde istenmektedir. Bunlara yasağın konması ve bunlardan nefret edilmesi de bu hikmete bağlıdır. Hele ibadetlerde temizliğe ve paklığa riayet edip ihtiyatlı davranmak en önemli işlerdendir. İbadetlerin tam bir temizlik içinde Allah'ın emrine uyularak yapılması fazladır. Şafii mezhebine göre de sarhoşluk veren bütün işkiler az olsun veya çok olsun temiz değillerdir. Hafif olan pislikler 1. Atların ve eti yenen koyun, geyik gibi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 Çaylak ve kartal gibi havada pisleyen kuşların tersleri. 3- Her hayvanın karaciğerine bağlı olan ök kesesi ve işkembesi tersinin hükmüne bağlıdır. Koyunun tersi hafif olduğu gibi onun ök kesesi ve işkembesi de hafif pisliktir. Temiz olmayan şeylerin hükümleri. Temiz olmayan şeyler gerek ağır olsun, gerek hafif olsun maddi şeyleri kirletmek hususunda eşittirler. Bu yönden pislikler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 Bunların bulaştığı beden organlarının ve elbiselerin dörtte birinden azı namaza engel olmaz. Bu az miktar sayıldığı için bağışlanmıştır. Bu miktarlardan fazla olan pislikleri gidermek, mümkün olduğu zaman namazın sihatine engel olurlar. Yine, bir mesle bulaşan böyle hafif bir pislik, meslin topuklardan aşağı olan kısmının dörtte birinden az ise bağışlanır, fazla ise bağışlanmayıp namaza engel olur. İmam Ebu Yusuf'a göre, eline ve boyuna yalnız bir karış miktarı bulaşması bağışlanmıştır. Bedenin ve elbisenin bundan fazlasına bulaşması namazdan engel olur. Bununla beraber imkan bulunca, bedenin, elbisenin ve namaz kılınacak yerin, pislik çok az bile olsa temizlenmesi bir fazilettir. Bir pisliğin az bir miktarıyla ile namaz kılınması, sahih ise de kerahati vardır. Bunu gidermeden namaz kılmamalıdır. Temizlenme Yolları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 Bu sulardan bulunmayınca abdestsizlik gibi hades halleri teyemmümle giderilir. Yeride açıklanacaktır. Hubus yani hakiki necaset denilen pislikler de temiz olan mutlak ve mukayyet sularla temizlenir. Örnek maddi bir pislik, yağmur, dere ve deniz sularıyla giderilebildiği gibi çiçek sularıyla meyve ve sebzelerden çıkan sularla ve içinde nohut veya mercimek gibi şeyler ıslatılmış sularla da giderilebilir. Fakat temiz olmayan sularla, yağlı ve yapıştan sıvılarla, akıcılık ve incelik vasfını kaybeden sularla pislikler giderilemez. Görünür halde olan pislikler, izleri yani renk, koku ve maddeleri giderilinceye kadar su ile yıkamakla temiz olurlar. Bir defa yıkamakla tamamen pislik giderilmiş olursa, sahip olan görüşe göre bir daha yıkanması gerekmez.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 Pis olan bir kına ile boyanan bir organ 3 kez yıkanmakla temiz olur. Kınanın organ üzerinde kalan rengi bir zarar vermez. Bir organa değen kan ve benzeri bir maddeyi 3 kez yalayıp tükürmekle izi giderilmiş olursa hem organ ve hem de yalayan nazik temiz olur. Topraktan yapılarak ateşte pişirilen kaplar pisleşince her defasında damlaları kesilinceye kadar suyu sırkıtmak sırkıtılmak şartı ile 3 kez yıkanır. Bir görüşe göre bu gibi kapların yenisi ateş alevine tutulmakla temizlendirir. Tahtadan yahut topraktan yapılmış yeni kaplar pisleşince üç kez yıkanır ve her defasında kurutulur. Pisliğinin rengi ve kokusu tamamen gidince bu eşya temiz olur. Çünkü bu eşyaların o pisliği emmiş olmaları düşünülebilir. İçine murdar bir şey düşmüş olan zeytinyağı ve benzeri bir yiyecek bir kap içine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 bıçak, cam, abanos, cilalı tahta, düz mermer ve tepsi gibi şeyler, kuru veya yaş pislikle kirlenirse, yaş bir bezle veya süngerle veya toprakla veya yaprak benzeri bir şeyle sinirlenir de pisliğinizi kalmadığına kanaat getirilirse bunlar temizlenmiş olur. Buna göre kana bulaşmış, sonra da temiz bir bezle veya toprakla tamamen silinmiş olan bıçağın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 Elbiseyi ve bedene dokunan pisliği de kazımak veya toprağa sürmek yeterli değildir. Bunu yıkamak gerekir. İnsanların kurulmuş olan menileri ovalamakla temizlenebilir. Dokunmuş olduğu elbise astarlı olsa da yine ovalamak yeterlidir. Fakat yaş halde olan meniyi mutlaka suyla yıkamak gerekir. Bununla beraber elbiseye dokunup kurulmuş olan bir meni ovalanmakla temizlendikten sonra o elbiseyle namaz kılınabilirse de o yer sonra Islanmış olsa sahih kabul edilen görüşe göre pislik hali geri döner. Onu tekrar kurutup ovalamak yerine ovalamak veya yıkamak gerekir. Pislenen bir çukur veya kuyu artık pisliğin bulaşmadığı inancına varlıncaya kadar çevresinden kazınmakla temiz olur. 6. Kurumak ve toprak sermekle temizleme Yeryüzü ve yeryüzünde temelli olan herhangi bir şey pisleşince kuruyarak temizlenir.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 Pis olan bir yer parçası, pisliğinizi kalmayıncaya kadar üzerine su akıtmakla veya pisliğin kokusu kalmayacak derecede te üzerine temiz toprak sermekle temizlenir. 7. Suyun akması ve kaybolması yoluyla temizleme. İçine pislik düşmüş olan küçük bir su, bir havuz ve su dolu bir hamam kurması. Bir taraftan veya üstündeki musluktan temiz su gelip akıp gitmekle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 Pis olan bir madde temiz olan bir madde haline dönüşürse temiz olur. Örneğin bir merkep veya bir domuz diri veya ölü olarak tuz, tuzlaya dönüşüp de tuz haline gelse temiz sayılır. Yine bir yağın gübre toprak kesilse, tezek yanıp kül olsa, şarap sirkeye dönse, misk ahusunun kanı miske dönse. Bunlar temizlenmiş olurlar.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 Pis bir susaldan yağ çıkarılmakla temiz olmaz çünkü bunlarda hal değişikliği yoktur. Bazı davranışlar yoluyla temizleme. Harmanda dövülen buğday ve arpa gibi yiyeceklerin bilinmeyen bir miktarı. Hayvanın kaşınması ile pislendikten sonra. O pis miktarını eşit veya daha ziyade ondan çıkarılsa geri kalan temiz sayılır.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 Boğazlama ve tabaklama yoluyla temizleme. Domuzdan başka herhangi bir hayvanın derisi meşru şekilde boğazlanmakla temiz olur. Böyle bir hayvan derisi üzerinde namaz kılınabilir. Etine gelince, eğer eti yenen hayvanlardan ise eti de temiz olur. Fakat eti yemeyen hayvanlardan ise sahih olan görüşe göre eti temiz olmaz. Böyle bir etten 3 gram kadar kimsenin üzerinde bulunsa,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 Diğer çeşit tabak da hükmen tabaktır ki deri ve postakilere toprak sertmekle, güneşe, havaya ve rüzgara karşı bırakmakla yapılır. İşte bu iki çeşit tabaklama usulüyle biriyle işlem gören bir deri temizlenmiş olur. Böyle bir deri üzerinde namaz kılınır, böyle bir derden yapılmış olan bir elbise giyenin namazda da sahip olur. Tabak yapılmakla postakilerde olan pis yaşlık kaybolur. Domuz derisi ise bütün eczaları ile pis olduğu için tabaklanmakla temizlenmez. İnsan derisi hürmet ve kerametinden dolayı tabaklanmaz. Tabaklanmakla temizlense de asla kullanılamaz. Yabancı ülkelerde pis maddelerle tabaklandıkları bilinen derilerde ancak 3 defa yıkandıktan sonra namaz kılınabilir. Şüpheyi gidermek için durumları kesinlikle bilinmeyen böyle derileri yıkamak bir ihtiyattır. 11- istinca yani büyük abdest temizliği ve istibra küçük abdest temizliği yoluyla temizleme kan, meni, sidik ve Gaita gibi pisliklerin çıkmış oldukları bulduk yerleri temizlemek gerekir ki buna istinca denir bu temizleme avret yerlerini yabancılara için su ile yoksa küçük taşlarla yapılır önce taşlarla sonra su ile yapılması daha uygundur fakat kemik, kireç, kömür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 İstincada temizliğe fazla dikkat edip idrar ve benzeri pislik eseri bırakmamaya istinka denir. İstincadan sonra ayağa kalkmadan temiz bir bez parçası ile veya sol eliyle kurulanmalıdır. Böylece temizlik için kullanılan suyun kalıntılarını gidermeye çalışmalıdır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. İdrardan çok korunmuş. Çünkü kabrin bütün azabı ondandır. Bunun için idrardan son derece sakınmalı ve temizliğe dikkat edilmelidir. Kadınlara istibra gerekmez. Onların bir müddet beklemeleri yeterlidir. Ondan sonra istinca edip abdest alabilirler. İstinca ile istibranın bazı edepleri vardır. Onlar da şunlardır. Helaya giderken Allah'ım pislikten ve pis olmaktan sana sığınırım diye dua edilir. Helaya sol ayakla girilir ve helayadan sağ ayakla çıkılır. Helada kıbleye yönelik oturmamalı, arkayı da kıbleye çevirmemelidir. Bunları yapmak mekruhtur. Rüzgara karşı bir özür yokken, ayakta, karınca ve benzeri böceklerin yuvalarına, abdest ve gusül alınacak sulara içemek mekruhtur. Yol üzerine, mescit civarına, mezarlığa, durgun ve akarsulara, ırmak kenarlarına, ağaç hatlarına abdest bozmaktan mekruhtur. İnsanların görebileceği bir yerde istibra yapılması da edebe aykırıdır. iken konuşmamalı, din ve dünya işleri düşünülmemelidir.